Hayırlı akşamlar arkadaşlar herkese. Ee, Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, öncelikle Meridian Genç'teki arkadaşlardan bir ricam var. Ee, hatırımdayken onu söyleyeyim. Ee, bizim bu peygamberler tarihi ile ilgili çalışmalarımız uzadıkça uzuyor. Ee, mesela Hz. Adem'i anlatmanın e, kaçıncı oturumundayız, bunları yazarlarsa yani her bir videoya e, kaçıncı ders olduğunu yazarlarsa benim için de bir kolaylık olur. Ee, onu bir e, rica etmiş olalım aslında hani ben de yapabilirim ama onlardan rica edelim ee, şimdi sizlerle biz e, Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bizlere nasıl anlatıldığını ve e, onlar anlatılırken bizlere buradan ne gibi mesajlar çıkabileceğini bilhassa çağımızın insanının özellikle ihtiyaç duyduğu hususları e, tesbik etmeye ve üzerinde konuşmaya gayret ediyoruz haddimiz olmayarak işte bize düştü bu işler Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyet diliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre konunun ilk işlendiği yer olan Bakara Suresi 30-39. ayetler arasındayız. Bugün 36. ayetten itibaren okuyacağız. Fakat ben ilk 6 ayeti de Şöyle hızlıca mealen okumak istiyorum ki e, konuyu nereye bağladığımız daha doğrusu tam neresinde olduğumuzu ilk kez dinleyenler de tespit edebilsinler.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 Allah Adem'e bütün isimleri öğretti, sonra onları önce meleklere arz edip, eğer siz sözünüze sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. Melekler, Ya Rab bu konunun da üzerinde çok durduk. Yani bu isim öğretilme meselesi ne demek? Burada insana nasıl bir kapasite verilmiş oluyor? Çünkü bunu tespit etmemiz şu açıdan çok önemli. Çünkü bizi meleklerden de üstün kılan ve meleklerin, Adem'in üstünlüğünü kabul ettikleri yer burası. Ee, bu bakımdan e, bu isimlerin öğretilmesini eğer e, hiç ilginizi çekmediyse ya da daha evvel düşünmediyseniz lütfen tefsirlerden okuyun. Melekler, ''Ya Rab seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin.'' dediler. Bunun üzerine ''Ey Adem eşyanın isimlerini meleklere anlat.'' dedi.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 Altın değerinde arkadaşlar, şu açıdan altın değerinde çok genç yaşlarımdan beri ilgimi çeken bir husustur bu. Biz mesela kendi zihnimizde bir sebep sonuç ilişkisi kurarız, değil mi? Yani bilim bütün bilimler buradan ürer. Fizik bilimleri de sosyal bilimlerde yani hangi sebepler hangi sonuçları doğuruyor bunu bilebildiğiniz zaman bilimsel bilgiye ulaşmışsınız demektir. Peki Allah katındaki sebep sonuç ilişkisi nedir? Bunu bizim bilmemiz imkansız yani Allah katında bizim hangi davranışlarımız? Hangi sonuçlara yol açıyor? Biz bunu kendimiz bilebilir miydik? Yani Cenab-ı Hak bize vahiy bir vahiy göndererek bizi irşad etmeseydi, o bildirmeseydi, biz onun katındaki değer yargılarını, kriterleri ve davranışlarımızın sonuçlarını, dünyada ve ahiretteki sonuçlarını bilebilir miydik? İmkansız değil mi? Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'i okurken böyle Allah katındaki sebep-sonuç ilişkisi, yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde... Ee, neler nelere yol açıyor, nelerin sonuçları nelermiş, bunları görmek e, alt, yani altın bile yetersiz, böyle çok kıymetli bir maden değerinde yani bilgilerdir. Çünkü e, size müthiş bir mesafe aldırır, deneme yanılma yolundan sizi kurtarır, sizi ve bizi kurtarır. E, doğrudan doğruya hakikatin menbaından, kaynağından e, içmiş gibi kandırır bizi bilgisizliğe, susuzluğa bilgisizliğin susuzluğuna belirsizliğin, müphemiyetin ve bir şeyler yapıyoruz ama acaba doğru mu hareket ediyoruz mesela bu kuşkunun insanda doğurduğu susuzluğu gideren bilgilerdir bunlar mesela ne diyor bakın burada şeytan demek ki iblis yani meleklerle birlikteydi çünkü Allah meleklere secde edin dedi hepsi ettiler iblis etmedi diyor demek ki meleklerin içindeydi ama Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde de kâne minel cinni dediği için iblis için yani de cinlerdendi o cinlerdendir dediği için biz onun melek olmadığını biliyoruz evvelce de e, fakat meleklerle birlikte e, ve bu emre o da muhatap secde etmedi niçin? bakın yüz çevirdi Büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu. 34. ayetin son birkaç kelimesi bunlar arkadaşlar. Eba, ve stekbara, ve kâne minel Yani üç kelimeyle Cenab-ı Hak insanı küfre götüren yolu söylüyor bize. Yani şu yola girerseniz, bakın şeytan şunu yaptı. İki öncülü var, bir de sonucu var. İki şey yaptı, bu iki şey yüzünden sonuç olarak kafir oldu. Dolayısıyla yani benim bunu haşa Allah korusun kafir olduktan sonra anlamamın ne faydası var bana arkadaşlar? Yani kendime kalsa ben bunu nasıl bilebilirdim? yani Eba Allah'ın emrinden yüz çevirmek. Gerçekten yani gerçekten hakikaten kalbim kanayarak söylüyorum bunu. Ee, İslam'dan yüz çevirmek arkadaşlar Allah'ın dininin bir e, emrinden yüz çevirmek bir bizden istediği bir hususta Allah'tan yüz çevirmek bizi hani şeytanın ilk adımını attırıyor bize. İlk adımını attırıyor. Allah korusun. İnşallah dönemlerden olalım. Orada Hazreti Adem gibi hareket edenlerden olalım inşallah. Yani Allah'ın emri deyince de bazılarımızın aklına hep, hep belirli konular geliyor. İşte namaz kılmamak gibi, işte tesettür gibi birkaç tane konu geliyor aklımıza. Aslında hani Kimsenin arkasından konuşmamak da Allah'ın emridir. Hem de çok neticesini çok şiddetli tarif eder Allah Teala bize. Yani benim katımda ölmüş kardeşinin etini yemek gibidir diyor Allah Teala birinin arkasından konuşmayı. Çünkü o arkadan konuşmak linçtir arkadaşlar. Bir insanın itibarının linç edilmesidir ve hakikaten ölmüş bir insanın etini yemek gibi onu linç etmek gibidir yani. Mesela bu ilk aklıma gelen, ne bileyim cimrilik etmeyin diyor, saçıp savurmayın, saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir diyor. Yani böyle maddi, manevi, ahlaki, ibadetlerle ilgili, sosyal içerikli, insanlarla yardımlaşmakla ilgili, insan ilişkileriyle ilgili, ana baba, akrabalar, komşularla ilişkilerimizle ilgili çok emirleri var allah Teala'nın. İşte bunlardan yüz çevirmek. Peki bunları yapmamakla yüz çevirmek aynı şey mi? acizane kanaatim aynı şey değil arkadaşlar fakat çok yakın yani e, çünkü hani mesela o manzarayı gözünüzün önüne getirin şimdi bir beşer yaratıldı e, Allah Teala ona kendi ruhundan üfledi e, ve sonra melekler işte o yaratılışa e, itiraz demeyelim de so, e, taaccüp ettiler ve sordular öğrenmek istediler niçin böyle birini yaratıyorsun diye Ortaya kondu onun fazileti, rüçhaniyeti, insanın yani Hz. Adem'in şahsında. Ortaya kondu ve Allah Teala sonra secde edin dedi. Ve yani kıssanın gelişinden bir sonraki olay ne? Adem yüz çevirdi. Yani henüz şey, affedersiniz, şeytan yüz çevirdi. Yani henüz burada şimdi şeytan, mesela isyan etti mi daha? Daha, yani daha ortada bir şey yok. Sadece yapmadı bakın. Eba birinci aşama. İkinci aşama mesela insan bir emre uymayabilir ama kibirlenmez. Yani ben yanlış yaptım der. Yapamıyorum der. Allah affetsin der. Allah'ın affına muhtacım. Çok zayıfım bu konuda der. Yani kendini müdafaa etmez. Bunun üzerinde çok duruyorum ben. Çünkü Arkadaşlar bizi e, küfür yolunun başına getiren şey, küfre giden, sonu çok hızlı bir şekilde küfre giden yolun başına getiren şey hatalarımızı müdafaa etmektir. Ve hataları müdafaa etmek insanın sadece dini açıdan değil arkadaşlar, akademik açıdan, ahlaki açıdan, sosyal açıdan, ahlak yani her anlamda, e, ticari açıdan mesela böyle yaptığında zarar ediyorsun. Ve hala onda ısrar ediyorsun. O aynı yöntemde ısrar ediyorsun. Yani bugün halbuki bugün içinde bulunduğun durum o yöntemden dolayı oldu, değil mi? Ee, yani ahlaki tekamülde vesaire her anlamda insanı geri bırakan bir şeydir. Yani her anlamda insanı karanlığa sokan bir şeydir. Küfürün de karanlık olduğunu unutmayalım. Çünkü küfür kelimesi bir şeyin hakikatin üzerine örtmek demektir. Ee, yani kafasını kuma sokar kendini müdafaa eden kişi işte ben mesela yani çok basit bir örneğini söyleyeyim i̇şte ben çok kilo alıyorum ama yediğim için değil şunun için bunun için diye böyle görmezden gelir kendi yaptıklarını veya ben işte okuyamıyorum kitap okuyamıyorum şu sebepten yani her zaman bir sebep vardır bunu unutmayın arkadaşlar hepimiz için her zaman sebep vardır yapmamak için sebepler vardır ve içimizde 50 civarında Yanılmıyorsam, Ben en son Özcan Köknel'in kişilik kitabında okumuştum. Belki ondan sonra daha yeni bu konuda çalışmalar mutlaka yapılmıştır. Benimki oldukça eski bir kaynak. Efendim bu savunma mekanizmalarını anlatan insanın iç dünyasında 50 civarında savunma mekanizması anlatıyor bize orada Özcan Köknel bunlar ne yapıyorlar? İç dünyamıza sürekli bizi haklı çıkarıyorlar. Yani diyorlar ki bak sen bunu yapamıyorsun şu sebepten. Senin böyle bir mazeretin var. Böyle bir gerekçen var. Yapamıyorsun ama haklısın diyor. Yani bu savunma mekanizmalarının bir kısmı ruhsaldığımız için gerekli arkadaşlar. İşte bunu şimdi değiştirdiler. Kendine şefkat göster falan diyorlar. Orada da ben böyle kulaklarımı dikiyorum. Yani bir dakika burada bir şey var yani. Bir dakika, yani bu kendine şefkat göstermek şey mi? Hata yapmıyorum demek mi? Ya da ama değil, öyle olmadığını biliyoruz. İçinize muhakkak şu anda bu 400 kişinin içinde psikoloji okuyanlar da vardır ve itirazları aşağıya yazacaklardır. Kendine şefkat göstermek olabilir. Sen de insansın. Tabii ki sen de hata yapabilirsin. Dünyanın sonu değil. Bunu her zaman düzeltebilirsin kendini aşağılama bir yanlış yaptığın için demektir. Yani bir başkası bana bir günahını anlatsaydı ben ona nasıl bir karşılık verirdim o günahtan dolayı perişan olduğunu söyleseydi mesela ben ona nasıl cevap verirsem kendim bir yanlış yaptığımda da kendime aynı şekilde davranmak demek anladığım kadarıyla. insanı küfre götüren bu Vestekbar'a aşaması yani şeytanın eba ve stekbara ve kâne el kafirin aşamasında ise kendinin hatasını görmemesi var yani e, Allah korusun hani o şefkat göstereyim göstereyim derken ya yanlış plan yapmıyoruz e, ne olacak işte bunu herkes yapar falan Demeye başladığı zaman küçümsediği zaman yani yaptığı hatayı burada çok ince ve geçirgen bir sınır olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar o yüzden çok dikkat etmemiz lazım uçlar her zaman tehlikelidir. Bizim dinimiz her zaman denge ve orta yol dinidir arkadaşlar. Yani kendini aşağılamak, bir günahtan ötürü kendini aşağılamak. Mesela Peygamberimizin sahabesinden böyle bir rivayet var. Ve en sonunda adamın kayboluyor yani izi, izi bulamıyorlar bir daha. Kendini o kadar suçluyor ki böyle dağlara vuruyor falan. Peygamberimiz diyor ki Allah'ın affına güvenseydi böyle olmayacaktı diyor yani herkes hata yapabilir affını dilemek Allah Teala'dan affedilmeyi dilememiz gerekir orta yol budur yani uca savrulduğumuzda mesela eba yüz çevirdik bir emirden ezan okundu ve kılmadık yani <gülüyor> işte yüz çevirmiş oluyorsun yani bilmiyorum en hafif düzeyde bile olsa yüz çevirmiş oluyorsun Efendim, şimdi uca gittik. Bunun ortaya ortaya gelmemiz lazım tekrar. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Hemen, değil mi? kaza etmemiz lazım, tevbe etmemiz lazım. İşte telafi etmemiz lazım. O hatamızı ya Rabbi bana yardım et. Ben bunu bu ibadeti yapmak istiyorum, vaktinde yapmak istiyorum. Senden yardım istiyorum dememiz lazım bir irade zafiyetimiz mi var nedir İlkelerimize mi uyamıyoruz bilgi eksikliğimiz mi var bunları gidermeye bakmamız lazım uçlar nedir peki arkadaşlar benden adam olmaz demek mesela. Hiçbir şekilde ben bu, bu işleri düzeltemem, olmayacak, yapamıyorum demek, vazgeçmek. Bir öbür uçtur. Efendim veyahut da e, ben bir yanlış yapmıyorum ki yani biz bu kadar çalışıyoruz. O işte namaz e, tembeller için falan diyorlar bazıları. Böyle bir, bir takım gerekçelerle kendini mazur görmek. Neyse çok sözü uzattım. Fakat e, bu sebep sonuç ilişkisi Cenabı Hakk'ın katında yani şöyle oldu, şöyle oldu, sonu da şöyle oldu. İşte şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Mesela o kavimlerin helakini falan anlatırken Kur'an-ı Kerim'de şöyle yaptılar. Peygamberlerine şöyle dediler. İşte sonu şu şu oldu. Bu sebep-sonuç ilişkileri tekrar ediyorum gerçekten benim nazarımda böyle ganimet gibi büyük bir servet değerinde bilgiler arkadaşlar. Çünkü şu kısacık ömrümüzün gerçekten deneme yanılma için yeterli olmadığını düşünüyorum yani. E, diyelim 40 yaşına geldiniz ve anladınız bu yol yol değil hani değiştirmeniz gerekecek ama bakın gençlik gitti e, işte evliliğinizi yanlış yaptınız belki belki mesleğinizi yanlış seçtiniz belki işte o kadar sene boyunca ne bileyim bilmiyorum da yani haram yedi dolayısıyla telafi etmek kolay değil ama hani umutsuz olmayalım hiçbir zaman da o öyle yaşayanları da umutsuzluğa sevk etmeyelim fakat e, Kur'an okumanın insana böyle net bir görüş verdiğini net bir görüş arkadaşlar yani bahanelerin alınıyor elinden bilmiyordum diyemezsin işte düşünemedim böyle sonuçlanacağını girdiğim bu yolun oraya çıkacağını diyemezsin yani çok net bir görüş veriyor çok net bir hedef belirliyor yolun nasıl gideceğini söylüyor size tabii ki o yolu herkes kendince yürüyecek yani kimse kimseyi burada e, ilzam edemez Yani şöyle yapacaksın Şöyle dindar, dindarlık şöyle olur Sadece diyemez Yeryüzündeki insanlar sayısınca Allah'a giden yollar vardır e, O geniş e, Sırat-ı Mustakim içerisinde O sırat-ı Mustakimi de işte Burada görüyoruz Yani yüz çevirdi Büyüklük tasladı Böylece kafirlerden oldu Bakın aşamalar e, ortada 35. ayet geçen en son sohbetimizde bu ayetle bitirmiştik. Biz ey Adem sen ve eşin beraberce cennete yerleşin. Yani şimdi aşamalar vardı. Bakın ilk önce meleklerle bir karşılaştırma yapıldı. Sonra secde etme ve şeytanın reddetmesi var. E, fakat burada şeytan çok söze girmedi. Yani sadece Cenab-ı Hak sonucu söyledi. Şeytanın e, diyalogları Ahraf suresindeki bölümde geçecek. İnşallah orayı da okuyacağız. 35. ayet. Biz ey Adem sen ve eşin... Beraberce cennete yerleşin, orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Bunu konuştuk geçen hafta arkadaşlar. Yani hilafetin mutlak olmadığını hilafeti ademiyenin mutlak olmadığını, bir haddi mahsusu olduğunu ve bunu tecavüz etmenin de zulüm olduğunu söyledi bize Elmalı Hamdi Yazır. Ee, efendim bir bir yani ben halife oldum. Tamam bütün yeryüzü benim ve istediğim gibi e, efendim burada hareket ederim değil. Hayır, orada da kurallar var. Sen halife bile olsan buradaki hilafet tabii biliyorsunuz tartışmalıdır onu en başta söylemiştik zaten. Diyelim ki yani bazı görüşlere göre Allah'ın halifesinin yeryüzünde diğer mahlukata karşı orada da Allah'ın çizdiği sınırlar dahilinde bu hilafeti yerine getirebilirsin. Yani her yetki arkadaşlar, yetkinin alanı belirlenir alanı belirlenir ve o sınırlar içerisinde sen o yetkiyi kullanabilirsin. Hangi kademede görevlendirilmiş isen. Ee, efendim, sadece şu ağaca yaklaşmayın diyor. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedi. Şimdi burada Allah'tan gelen bir bilgi var değil mi arkadaşlar? Yani aynen bize gelen vahiy gibi yani bizim önümüzde şu kitabın durması gibi e, Hz. Adem'e de Cenab-ı Hak diyor ki işte bu cennet senin tamamıyla burada tabii konuşulacak çok şeyler var mesela helal dairesinin her zaman çok geniş olduğunu haramların çok kısıtlı olduğunu görüyoruz sadece bir ağaç saklanıyor şu ağaçtan yemeyin, yemeyeceksiniz diyor. ama bu bahçe sizin istediğiniz gibi burada hareket edebilirsiniz diyor. bunları sembolik düşünürsek arkadaşlar e, bunun üzerinde geçmiş ulema da çok durmuştur hatta çok güzel böyle hikmetli çok e, hoş sözler söylerler bunlarla e, ilgili mesela helal dairesi keyfe kafidir derler çok sevdiğim bir sözdür yani o kadar geniştir ki helal dairesi insanın e, haz alma e, keyif alma ihtiyacının tamamını insan burada karşılayabilir dolayısıyla harama girmesine gerek yok keyif alabilmesi için haz alabilmesi için e, bu bakımdan mesela hukukta e, İslam hukukunda arkadaşlar haramlar sayılır helaller sayılmaz bu çok önemli bir prensiptir Mesela işte dini e, ibadetlerin uygulaması ile ilgili bize sorulan sorular vardır. Bunlardan bir tanesi de kadın adetliyken ne yapabilir? İşte turşudan alabilir mi? İşte tırnaklarını kesebilir mi? Çok böyle e, geleneksel e, anlayışın ürünü olan e, sıkıntılı durumlar var ve onlar çok sorulur. E, bizim yani Ben şunu söylerim hep e, bu soruları soranlara. Her, bir hal kitabını açın arkadaşlar. Herkesin okuyabileceğin İlmihal kitabını açın. Ha, hayızlı bir kadının neler yapamayacağı dinen orada yazılıdır. Burada saç kesemez, tırnak kesemez, turşu alamaz. İşte ne bileyim yani ne sorulmuşsa yazıyor mu bunlar? Yazmıyor. O zaman yapabilir demektir. Çünkü helaller sayılmaz. Birisi bir şeye helaldir dendiğin, dediğinde onun delil göstermesi gerekmez. Haramdır diyenin delil göstermesi gerekir çünkü Allah helalleri saymaz çünkü çok fazladırlar yani mesela ben elma yemek helaldir dediğimde tamam da hocam nerede yazıyor elma yemek helaldir <gülüyor> diyemez hiç kimse çünkü Allah sadece haramları sayar çünkü onlar çok azdır onlar sayılabilecek kadardır. sayar onun dışındaki her şey helaldir süt içmek helaldir elma yemek helaldir işte armut yemek helaldir ne bileyim makarna yemek helaldir hepsi helaldir yani burada tabii şimdi Hazreti Adem'i de haddimizi aşacak şeyler söylemeyelim insanoğlu diyelim yani insanoğlu arkadaşlar kendisine gelen bu bilginin kimden geldiğini iman eden insanoğlu iman ettiğini iddia eden biz Müslümanlar mesela Allah burada Allah Teala diyor ki işte Faiz yemeyi, faiz ye, yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklardır diyor. Örnek olarak söylüyorum yani Bakara suresinde. Şimdi yani bunu kim söylüyor arkadaşlar? Allah söylüyor. Allah söylüyor. Allah söylüyor. Yani bunu o kadar çok duyduk ki kanıksadık ve böyle hocalar söylüyor zannediyoruz. Veya bizim gibi bir insan söylüyor zannediyoruz. Allah söylüyor bunu. Yani yeri göğü yaratan bütün varlığın sahibi, bütün bu gidişat, her şey onun elinde olan, bizim hayatımız, ölümümüz, ölümden sonraki dirilişimiz, her şey onun yedi kudretinde olan, Bilgisiyle, hikmetiyle bütün varlığı kuşatan Allah söylüyor. Bu ağaca yaklaşmayın diyor. Fakat yine burada şeytanın neler dediği, hangi propaganda yöntemleriyle onları kandırdığı burada zikredilmiyor ama 36. ayette arkadaşlar onları hep Araf suresinde göreceğiz inşallah. Araf suresinde ki Adem'in yaratılışının anlatıldığı bölümde affedersiniz. Bugün biraz namusayip koşullarda ders yaptığım için böyle kazalar olabiliyor. Efendim orada göreceğiz inşallah. Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi. Yani bir propaganda tekniğiyle onları kandırarak bu konulmuş sınırı onlara aştırdı. Burada çok önemli bir şey var. Bir defa e, fe ezel eşşeytanu. Anha fa akrajhuma mimma Yani bu e, olayın bu aşamasını anlatırken Rabbimiz yani şeytanın onları kandırıp cennetten çıkarması, ayaklarını kaydırıp bu hataya düşürmesi ve bu sebeple de cennetten çıkarılmalarını anlatırken hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim'de e, Havayı ikna ettiğini, Havanın da ademi ikna ettiğini söylemiyor. Bu tamamiyle ehli kitap ehli kitabın e, uydurmasıdır. Arkadaşlar Yahudi ve Hristiyanların uydurmasıdır kadının e, yani kadının erkeği günaha sürüklediği aslında erkeğe kalsa Adem'e kalsa onun o hatayı yapmayacağı ama kadının işte böyle fitne, füjür, fesat kapasitesini kullanarak efendim adamı yoldan çıkardığı e, hikayesi tamamiyle tamamiyle bakın arkadaşlar ne kitabımızın herhangi bir yerinde bir işaret var buna. Ne herhangi bir hadiste bir ifade var. Tamamıyla ehli Kitab'ın Hazreti Havva'ya attıkları bir iftiradır. E, ayetin metninde hep e, malum olmuştur e, biraz Arapça bilenlere. Hep ikil e, silgalar, tesniye silgalar kullanılır. Fe ezel lehumâ eşşeytan. Şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Anha oradan. Fe <gülüyor> ehrocehumâ onları oradan çıkardı o ikisini mimma kâna fih oldukları o yerden onları çıkardı yani bu iş birlikte olmuştur Hz. Adem ile Hz. Havva bir aynı anda mı biri önce biri sonra mı orasını bilmiyorum ama bizim kaynaklarımızda işte Adem Havva'yı ya da Havva Adem'i kandırdı diye bir detay yok şeytan ikisini birlikte efendim kandırıyor ve cennetten çıkarılıyorlar. Cennetten çıkardı. Peki Hı? kim çıkardı cennetten Haz Hazreti Adem ile Hazreti Avva'yı arkadaşlar? Aslında Cenab-ı Hak çıkardı değil mi? Yani onları oraya koyan çıkardı. Ama burada şeytan çıkardı diyor. Vallahi bunun üzerinde de günlük hayatımıza çok yansıyan tarafları olduğunu dolayısıyla üzerinde çok durmamız gerektiğini düşünüyorum ama böyle de gidersek hani sırf Hazreti Adem ile bütün bölümleri kapatmış olacağız şimdi arkadaşlar Allah Teala bir kural koyuyor lütfen hani bunu kendinize uyardayın o yüzden kural koyarken çok dikkat edin arkadaşlar uygulamayacağınız kuralları koymayın Uyguladığınız takdirde e, olabilecek zararları, yanlışları, bu kuralın yani olası, muhtemel kötü sonuçlarını mümkün olduğu kadar önceden hesap etmeye çalışın. Mesela hukukçular e, bu konuda çok titizlik gösterirler. Yani ben bugün. Bir sorunu çözmek için bir kanun maddesi veya bir yönetmelikte bir madde eklerim. Ama yarın bir istismarcı o maddeye sığınarak birçok yanlış yapabilir. Yani o maddenin iyi niyetli kötü niyetli herkesin elinde ve her durumda nasıl sonuçlara yol açabileceğini önceden hesap etmeleri gerekir. Tabii ki gaybı bilemeyecekleri için insanların ürettikleri kanunlar her zaman revizyona muhtaçtır revize edilmesi gerekir. Şartlar değiştiği zaman evvelce göremedikleri bir ile yüz yüze gelirler, karşılaşırlar. İçtihatlar da böyledir. Yani bu işte insan ürünü kanunlar böyle demeyin. İçtihatlar da böyledir. İslam hukukundaki içtihatlar da e, yenilenir. Bu sebeple işte arkadaşlar. Şartlar değişir, maslahat değişir, insanlar değişir, coğrafya değişir. E, Hazreti e, İmam Şafii'nin arkadaşlar Mısır'a gidip geldikten sonra Mısır'daki hayatı gördükten sonra çünkü kendisi Hicaz'da yaşamış önceden. Hicaz ne demek? Katışıksız, ol, katışıksız bir topluluk. Yani homojen bir topluluk arkadaşlar. Herkes Müslüman. Mısır'a gidiyor. Farklı kültürler, farklı insanlar, farklı ticaretler, farklı şartlar görüyor ve birçok fetvasını ondan sonra değiştirdiğini söylüyor bize kaynaklar. Dolayısıyla arkadaşlar allah Teala için tabi bunlar söz konusu değil bir kural koyuyor. Şu ağaca yaklaşmayacaksınız. Şeytan kandırıyor. Göreceğiz Arap suresinde. Ve yiyorlar o ağaçtan. Peki neydi o ağaca yaklaşmayacaksınız? Yaklaşırsanız ne olur? Çıkarsınız cennetten. Çıkarıyor. Çıkarıyor. Arkadaşlar. Bu e, ilkelerdeki ve kanunlardaki katılık hiç esneklik olmaması istisnai bir durumun hiç dikkate alınmaması da yanlıştır arkadaşlar bizler için söylüyorum yani Allah'ın ayetleri için söylemiyorum yani ne bileyim mesela dediniz ki bu evde onda yatılacak en geç ama o gün işte çok önemli bir şey oldu büyük bir üzüntü yaşadı evdeki birisi veyahut da ne bileyim yarın çok e, kritik bir e, şeyi var bir sınav olabilir aslında sınav varken daha da erken yatması gerekebilir veya ne bileyim işte kritik bir durumu var uyku tutmuyor veya e, bir bunalımda konuşmadı konuşmadı kimseye kendini açmadı tam o akşam kendini açtı yatma saati ne diyeceğiz yani yani iki aydır depresyon yüzden yataktan çıkmayan diyelim ki kardeşimiz çocuğumuz her kimse yani o gece bizimle konuşmak istediğinde şimdi yatma saati mi diyeceğiz. Yani bu esneklikler olmalıdır ama arkadaşlar kurallar hiç uygulanmamak üzere konulmamalıdır yani. Ee, bakın yine bir ortadan bahsediyorum. Bilmem ee, fark ettik mi? Yani iki uçta ee, kötü. Yani bir kural koyuyorsunuz kimse uymuyor siz de uymuyorsunuz. İşte diyelim ki mesela dediniz ki ee, cep telefonu ile masada yemekteyken hiç kimse telefonuna bakmayacak dediniz. Ama herkes elinde telefon kimi bir şey izliyor, kimi işte sosyal medyaya girmiş falan, kimi mesajlaşıyor. Ama bir şey demiyorsunuz. Siz de yapıyorsunuz hatta. Yani bu bir uç Diğer uçta mesela çok önemli haber bekleyen birine ve acil, mesela acil dönülmesi gereken bir durum var. Birisi yoldan geliyor veya yolda kalmış bir şey olmuş, hastanız var vesaire, o Sen de bakamazsın dememelisiniz. Yani iki uç, iki uca da gitmemek. Ben e, kendimize karşı da arkadaşlar, yani kurallar, prensipler, ilkeler koyarken çok dikkatli olmamız gerektiğini, Düşünüyorum çünkü sürekli kural koyup bozmak, sürekli işte program yapıp bozmak, sürekli kendi kendine ilkeler geliştirip iki gün sonra hepsini işte diyete başlayıp bırakmak falan gibi böyle sürekli insanın kendine kurallar koyması ve bunları bozması yıkıcı sonuçları olan bir şey yani bir süre sonra bunları bu işlerin böyle olmayacağını işte zaten kendisinin yapamadığını falan düşünebiliyor insan çok tehlikeli. Ee, o yüzden de ben e, bu tip kurallar koyacağımız zaman bunların uygulanabilir, çok sayıda olmayan, gerçekten zorunlu olan ve e, efendim az sayıda olması gerektiğini ve en kolaydan başlanması gerektiğini düşünüyorum acizane. E, fakat bu konu uzmanına danışılması gereken bir konudur. Yani çocuğunuza kural koyacaksanız bir çocuk pedagoguna, Kendinize kural koyacaksanız efendim sizi tanıyan, size rehberlik edebilecek olan bilge bir insana bu psikoloğunuz da olabilir işte bir aile büyüğünüz de olabilir bir hocanız, bir öğretmeniniz de olabilir. Yaşınıza ve durumunuza göre değişebilir. Fakat Allah'ın koyduğu kurallar içinde öyle düşünün arkadaşlar. Benim size tavsiyem yani asıl ben din, dini boyut üzerinde durmalıyım. Alanım o çünkü. Şimdi seneler önce Kaç sene, belki 50 seneye yakın yani, 40 küsur sene önce e, vaaz dinlerdik biz e, kasetlerden. Böyle vaaz kasetleri vardı o zaman evlerde böyle çekmece çekmece veya kutu kutu dolu olurdu vaaz dinlenen evlerde. E, vaazlarına gidemediğimiz koca efendilerin öyle kasetlerini dinlerdik. Koca hanımların diyemiyorum çünkü o zaman öyle bir şey yoktu. Şimdi e, bunlardan birinde hiç unutmuyorum arkadaşlar. Konu, e, lütfen ama fetva soruları sormayın bu e, videonun altına, olur mu? Çünkü mesele e, konumuz asıl gündemimiz fetva değil, mesele Allah'tan gelen bilgiye nasıl bakmamız. Neyse ben gene de o tartışmalı örneği vermeyeyim, başka bir örnek vereyim. Mesela işte az önce verdiğim faiz örneğini vereyim veyahut da yalan söylememekle ilgili. E, ...veyahut da örtünmekle ilgili. Yani şimdi ama hangi örneği versen birisi alınacak. Tamam mı? Üstünüze alınmayın çünkü sizi tanımıyorum. Karşımda 530 kişi var ama kim bunlar bilmiyorum. Yani sizin şahsınızla ilgili değil bunlar. Allah'ın kitabını anlatıyorum. Dinini anlatıyorum arkadaşlar. Bilebildiğim kadarıyla. Şimdi o hoca efendi şöyle demişti. Yani Allah senin bedeninle ilgili bir karar veriyor. Şunu yiyemez. Karar veriyor değil. Bir hükmü sana bildiriyor. Bir, bir kuralı var, bir kural koymuş ve o kuralı sana bildiriyor diyor ki içki iç, içemez şimdi bu beden diyor senin mi ki sen ya ben istediğimi içerim diyorsun veya istediğim gibi giyinirim diyorsun veya işte istediğim gibi e, ilişki kurarım insanlarla diyorsun eğer Allah yani inanıyorsan Allah'a anlatabiliyor muyum arkadaşlar ya çok e, kritik bir nokta burası yani sana bunu kim söylüyor sen bundan emin misin o ki onun, o makamın bunu söylediğine inanıyor musun peki inanıyorsan ne yapıyorsun yani sen ne yapıyorsun arkadaşım Allah namaz kılacaksın diyor Allah şunu yiyemezsin diyor böyle giyemezsin diyor bu şekilde ticaret yapamazsın, böyle para kazanamazsın diyor. Benim kullarım hakkında böyle konuşamazsın diyor mesela. Ve bunlar çok sayıda da değil. Demin örnek verdiğim gibi. Yani yasaklar toplasanız arkadaşlar, hepsini toplasanız bilmiyorum 50-60 olur mu yani? Hani aile hayatı, ticaret hayatı, sosyal ilişkiler, giyim kuşam, yeme içme hepsini toplayın yani. Bunlar öyle düşündüğümüz gibi çok büyük sayılarda da değiller. Dolayısıyla arkadaşlar yani bunu tekrar kendimize sormamız gerekiyor. Sana bu emri kim söylüyor? Hangi makamdan geliyor bu emir? Bu talep veya bu tavsiye bazen de tavsiyede bulunur Rabbimiz. Değil mi? Onlara ne diyoruz? Müstehap diyoruz değil mi? Sünnet diyoruz, müstehap diyoruz. Farz değil ama öyle yapmanızı ister. Mesela teheccüd namazı gibi. Bu tavsiye kimin tavsiyesi arkadaşım? Sen beslenmeyle ilgili falan bilmem ne gurusu bir tavsiyede bulunmuş deyince fellik fellik dünyanın her yerinden o şeyi getirtiyorsun. Ee işte ne bileyim anti aging için veya da efendim zayıflamak için veya da ne bileyim beyin sağlığı, göz sağlığı vesaire için getirtiyorsun ve yapıyorsun. Bu yapmalısın da bir şey demiyorum asla oraya. Fakat yani Allah söyleyince nedir bu ilgisizlik? Kimin safında yer alıyorsun? Yani bunu kendimize çok sormamız gerekiyor. Benim bu kıssadan e, anladığım. Nasıl oldu da Hazreti Adem e, onu şey yapabildi. Yani es geçebildi. Onu işte Araf suresinde görecek, göreceğiz inşallah. Ya, neyle kandırdı yani şeytan? Adem'e karşı. Ya eyyuhel insan ma garrake bir rabbiker kerim. Acayip etkileyici bir ayet-i arkadaşlar. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni ne kandırdı? Söyle bakalım. Yani Kerim olan Rabbinin karşısında ne vardı da sen onu tercih ettin? Onu tercih ettin diyor. İnfitar suresinde olacak galiba bu ayet-i kerime. Efendim ee, şimdi bunun ha allah Teala kural koyduysa uyguluyor arkadaşlar. Allah tabii affedebilir şimdi o affetme meselesini de konuşacağız affetmek o kuralın doğal tabi sonuçlarını yaşamayacaksın demek değildir burası çok zor anlaşılıyor İnşallah anlatabilirim böyle karşımda yüzlerinizdeki soru işaretlerini görmeden nasıl yani diyorlar benim bunu anlattığım insanlar affetmek demek tamam işte sen onun sonucunu yaşamayacaksın demektir hayır arkadaşlar Allah'ın affetmesi demek, ondan dolayı hesaba çekmeyecek seni demektir. Yani bir azar işitmeyeceksin, bir ceza görmeyeceksin. Ama o olayın sonucu, doğal sonucu neyse o doğal sonuçları yaşayacaksın. Bunun bir tane örneği var. Benim zihnimde çok güzel bir örnektir. Örnektir. Ee hep de kilodan örnek veriyorsunuz diyor bazı dostlarım ama çok anlaşılır oluyor örnek bence çünkü bugün neredeyse herkesin gündeminde başka örnek de bulunabilir tabi ama benim örneğim çok güzel diye düşünüyorum arkadaşlar şöyle şimdi diyelim ki diyelim ki değil burayı düzeltiyorum bizim dinimizde arkadaşlar çok yemek bakın söylüyorum altını çiziyorum haramdır doyduktan sonra yemek haramdır Tamam. Mı? Yani günah işliyoruz Çok yedi. Tabii ki haramlar derece derecedir. Yani gidip içki içmek gibi değildir bu ama gene de yasaklanmış bir şey yapıyorsun yani haram işliyorsun. Çok yedin, yedin, yedin, yedin. Kaç sene? 10 sene çok yedin. 30 kilo fazlan var. Ve işte özellikle tasavvufta Tasavvuf terbiyesine benim gerçekten burada onu da söyleyeyim aklımın almadığı bir şeydir. Bir insan gerçek manada sufi olup da nasıl fazla kilolu olur. Çok dramatik bir çelişkidir yani. Çünkü tasavvufta arkadaşlar girdiniz ilk kural külleti kelam, külleti taam, külleti menamdır ilerlemeniz için az konuşmanız az yem, az yemeniz ve az uyumanız gerekir mesela diyelim ki böyle bir yola girdiniz veya da okudunuz çok yemekle ilgili hadisler okudunuz işte ne bileyim hükmünü öğrendiniz falan pişman oldunuz ve tevbe ettiniz tevbe ettiniz ya Rabbi ben bir daha bunu yapmayacağım diye bu akşam tevbe ettiniz yarın sabah 20 kilo vermiş olarak kalkar mısınız kalkmazsınız değil mi yani Allah eğer tevbenizde samimiyseniz, tevbeyi nasuh deniyor ona. Samimi, nasuh samimi demek. Nasihat da samimiyet demektir dinde. E dinü en nasihatu hadis-i din samimiyettir demektir ama Türkçeye öğüt vermek olarak geçmiş. Nasihat kelimesi. Tevbe-i Nasuh ile samimi içten candan bir tevbe ile tevbe ettiniz tamam kapattınız o defteri bir daha dönmeyeceksiniz Allah Teala da tevbenizi kabul etti sizi o günahtan dolayı hesaba çekmeyecek ama o 30 kilo durur arkadaşlar vermen gerekir onu yani sonucu devam eder yaptığın o günahın sonucu devam eder. Mesela zina eden, adam öldüren tevbe etse o cinayet geri döner mi? Yani o öldürdüğü kişi tekrar hayata döner mi? O zinanın sonuçları birdenbire büyülü bir şekilde düzelir mi? Aynen bunun gibi. Hz. Adem de o ağaçtan yediyse, o ağacı yemenin sonucu cennetten çıkarılmaksa tevbe etse bile sonucu yaşar. Şimdi bunun bizim için anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz Zannediyoruz ki affettiğimiz kişi yani ben birini affedersem o sonuçlarını yaşamayacak ve tekrar yapacak aynı hatayı. Arkadaşlar affetmek onunla darılmamaktır. Onu bundan dolayı hesaba çekmemektir. Mahkemeye vermemektir hukuki bir şeyse. Yani ilişkiyi kötüye götürmemektir. Ama sonucunu yaşamasına engel değildir. Yani ne bileyim ne yaptı? Sizin arabanızı çizdiyse boyatacak. Yaptıracak. Anlatabildim mi arkadaşlar? Haş onu da bağışlayabilirsiniz. Hayır, onu da istemiyorum, ben yaparım diyebilirsiniz. Ama affetmenin, kişinin yaptığı davranışın sonucuyla yüzleşmemesi anlamına gelmesi bizim e, günlük hayatımızda çok kritik bir hatadır arkadaşlar. Bilhassa çocuk eğitiminde. Yani e, bir saygısızlık yaptıysa çocuğumuz, onu affetmek demek, gidip özür dilememesi demek değildir. Özür dileyecek, yani hatasını telafi edecek veya da o hatanın sonucuyla yüzleşecek birinin malına zarar verdiyse gidip ödeyecek onu ama siz bundan dolayı onu işte fırçala, öz, fırçalamayacaksınız veya da cezalandırmayacaksınız ekstra demek. Elmanlı ee, ne diyor bu ayetin tefsiriyle ilgili? İnsanlık dünyaya bu olayla indi ya şimdi arkadaşlar. Yani dünyaya inişimiz bir yasakla, bir yasağın çiğnenmesi, bir ihlal, bir günahla oldu yani. Mut, e, i̇nsanlık dünyaya böyle bir lütfu hak ile müterafik bir felaket içinde doğmuştur. Lütfu hak yani yaratılma, dünyanın sizin yaşamınızı sürdürmek için olağanüstü, optimum yani en üst düzeyde elverişli bir mekan olması bütün nimetlerin size hazır suya ihtiyacınız var su var, havaya ihtiyacınız var hava var, gıdaya ihtiyacınız var gıda var, işte karşı cinsle birlikte bir hayat yaşamak istiyorsunuz, o var ne ihtiyacınız varsa ma maddi, manevi bedeni, ruhi, bütün ihtiyaçlarınız olduğu bir yer. Dolayısıyla Allah'ın büyük lütuflarına mazhar olarak dünyaya indi. Ama dünyaya inişi hangi hadiseyle oldu? Bir felaket. Bir felaket içinde doğmuştur. Takdir, takdir ilahi yani bu felaketin imkanını selbetmemiş, fakat bunu zati dahi kılmamıştır. Bu çok önemli. Yani insanı hiçbir şekilde Allah'a isyan etmeyecek şekilde yaratabilirdi Allah Teala. Melek gibi Öyle yapmamış. İnsanda biliyorsunuz Şem suresinde geçen çok açık, en açık orada geçer. İnsana hem hayra hem şerre muktedir. İtaat de edebilir. isyan da edebilir. Meleklerden de yukarıya çıkabilir. Hayvanlardan da aşağı düşebilir. O da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ulaikekel en'ami bel mebal diyor. Onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan da aşağıdır. Nefsini ilah edinenler kendisine. Efendim bütün bunlara muktedir olarak yaratmış. Yani insanda böyle Allah'a isyan etme ve bu isyan, Allah'ın emrine isyan etme kapasitesini kaldırmamış insandan. Bu kapasite var. Bu kapasite var. Fakat burası çok önemli. İşte lütuf burada arkadaşlar. Bunu zati kılmamıştır. Yani insanın aslı, Günah mıdır? İnsanın aslı isyan mıdır? Hayır, bunu zati kılmamıştır arkadaşlar. Günah asli değildir bizim inancımıza göre. O yüzden de insan dünyaya tertemiz var Dolayısıyla Hz. Adem'in işlediği bu hata bütün insanlara geçmektedir gibi bir Hristiyanlık inancıyla biz hiçbir zaman karşılaşmayız dinimizde. Her insan günahsızdır. İnsanda masumiyet esastır. Dolayısıyla suç isnadedenin edenin ispat etmesi gerekir. Bu yüzden ispat edemediğiniz zaman iftira cezasına maruz kalırsınız. Temizlik esastır yani. Eşyada ibaha esastır. Az önce söylediğim mesela helal helallik esastır. Helal bir şey helaldir diyenin ispat etmesi gerekmez. Haramdır diyenin ispat etmesi gerekir. İnsanın masumiyetini ispat etmesi gerekmez. İnsana suç isnat edenin o suçu ispat etmesi gerekir ve ispat etmediğinde e, ceza görür. Fakat yeryüzünde Arkadaşlar işler böyle yürümüyor maalesef. Allah hiç kimseyi geçenlerde bir müfettiş hocamız da söyledi. Hakikaten yani tüyleri mürperdi çok doğru bir söz. Allah hiç kimseyi kendi masumiyetini ispat etmek zorunda bırakmasın dedi. Bu durum devam ederken yani indiği yeryüzüne kendinizi Hazreti Adem'in yerine koyun arkadaşlar. Cennet gitti oturduğun yerden aklına esen her şey önüne geliyordu. Cennetle ilgili ayetleri hatırlayın. Bunların hepsi gitti arkadaşlar. Hatta rivayete göre Hazreti Havva'yı da kaybetti. Değil mi? Düştüler yani. Yeryüzüne düştüler. Ve işte ciddede kavuştuklarına dair bir rivayet var. Efendim ee, Hazreti Adem ne yaptı arkadaşlar? İşte insanı Şeytandan ayıran yer burası. 37. ayet. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin. Burayı çok çok seviyorum. Yine vakit yetmeyecek. Ben ne yapıyorum böyle? Ee, Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Ne diyor meal? Bu durum devam ederken Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı fetâbe aleyh fe takibiyedir yani öğrendi hatasını nasıl telafi edebileceğini ya da işte bu hata yapanın ne yapması gerektiğini daha doğrusu telafiyi bırakın artık geri dönüş yok da hata yapanın ne yapması gerektiğini fetâbe aleyh ve Rabbine derhal tevbe et. Ee, arkadaşlar yani Adem ile şeytan arasındaki fark hata etmeleri değildir Adem de bir hata yaptı şeytan da bir hata yaptı bakın tabi şeytanın hemen bir hatadan sonra ikinci hata ekleniyor Adem'i kandırması yalan dolanla kandırması ama başlangıçta en başta şeytan Adem'e secde etmedi bir hata Adem de yasak ağa ağaçtan yedi bir hata Hazreti Adem diyelim Adem Aleyhisselam diyelim hatırlatıyorlar bunları bana doğrudur işte Kur'an-ı Kerim'de de böyle geçiyor diye biz ne bileyim ya biraz da e, o saygı ifadelerini ihmal ediyoruz ama yanlış yani. E, saygı ifadeleriyle bahsetmek gerekir bütün peygamberlerden. Efendim Hz. Adem babamız o da e, bir hata yaptı. Peki aralarındaki fark ne? Aralarındaki fark hatadan sonraki tavırdır. Ve bu Hz. Adem'in e, cennette o hatayı işlemesi üzerine o kadar felsefi, tasavvufi, işari yorumlar yapılmıştır ki enfes enfes yorumlar yapılmıştır arkadaşlar. Meraklılar ilgili yerlerden, tefsirlerden, e, sufi kaynaklardan onları okuyabilir. Bir defa bunların en önemlisi bizim şu kısa zamanda üzerinde durmamız gereken bir defa insanın hatasız olmayacağının öğretilmesidir bu bize. İnsan demek hata demektir. Hata demektir. İnsanda hata asli değildir. Asli olan temizliktir. Ama bileceğiz ki hatasız insan da olmayacak. Hz. Adem'in. Ee, bize anlatılan ilk hikayesinin yani bu dünyadaki ilk varlığının bir hatayla başlaması bir hata sonucu bu dünyaya düşmesi öyle diyelim bize insanoğlunun hatasız olmayacağını gösteriyor bir de acizane arkadaşlar birazcık Esma-i çalışmış biri olarak e, Cenab-ı Hakk'ın affetmeyle ilgili günahları affetmeyle ilgili bizim bildiğimiz kaç tane ismi var Gafur, Gaffar, Gafir, Afuv, Tevvab, Settar. Kaç tane ismi var arkadaşlar? Kim bilir bilmediğiniz kaç tane ismi var? Yani bu isimler abes değil değil mi? Yani e, gerekmiyordu da böyle bir isim de var. Böyle bir şey olmaz. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi varsa onun bir tecellisi vardır. Dolayısıyla e, insan hata edecek, Allah'tan af dileyecek, Allah Teala da affedecek. Peki niye yani bizi böyle süründürüyor hani hiç işlemeseydik bu hatayı olmaz mıydı? Bazıları böyle söylüyor. İnsan olmazdık arkadaşlar. O zaman melekler vardı zaten. Bir de Cenab-ı Hak kendisine yapılan itaatin isyan etme seçeneğine rağmen olduğunda en kıymetli itaat olduğunu söylüyor. Yani mesela benim açımdan şu anda burada dinleyen 600 küsür kişi, çok kıymetli arkadaşlar çok çok kıymetli gerçek söylüyorum çünkü e, mecbur değiller mecbur değiller hiç kimse hiçbir şey onları burayı, burayı dinlemeye mecbur edemez ve şey de değiller yani ne yapalım yapacak hiçbir şey bulamadık işte boş boş durmaktansa işte açtık dinliyoruz öyle de değil şu aleti açtınız mı? Aman Allah'ım ne eğlenceler, ne eğlenceler. Herkese göre, her yaşa göre efendim böyle nefsi kışkırtan, merakı kışkırtan, tecessüsü kışkırtan neler neler var yani. Bütün bu e, hadi yanlış yapmazdınız da yani mübah bile olsa bütün bu eğlenceli şeyleri bırakıp da Burada Hazreti Adem'i dinliyorsa birisi arkadaşlar, ben bunu 30 yıllık görev hayatımda da her seferinde, her derste yaşamışımdır bu duyguyu. Yani bu insanlar gidecek yerleri olmadığı için mi buraya geldiler? E, paraları mı yok? Efendim akılları mı ermiyor böyle hayattan zevk almaya? E, ne bileyim yani ahmaklar mı? Hiçbiri değil, hiçbiri değil. Çok bilinçli bir şekilde... Her şeyde güçleri yeterken, akılları ererken, taa nerelerden bir de yüz yüze derslerde en az bir saat gelme, bir saat gitme, iki saatte yol var yani. Bir de masraf var. Bütün bunları göze alıp yaptılar. O zaman bu çok kıymetli bir şey. Yani şeye benzemez vaizlerin dersleri, sohbetleri arkadaşlar. Üniversitedeki veya herhangi bir kurumdaki mecburi eğitimlere benzemez. Çünkü orada katılmak zorundadır. İster istemez katılmak zorundadır. Yoklama var. Ee, ama burada işte bu çok kıymetli. Bu tercihiniz gerçekten çok kıymetli. Ee, Cenab-ı Hakk'a isyan etme kapasitesi olan bir varlığın itaati çok kıymetli. Orada Allah'ın gerçek büyüklüğünün tecelli ettiği yer orası. Bizim namaza Allahu Ekber diyerek durmamız da belki hikmetlerinden birisi budur arkadaşlar. Bu bakımdan ee, Allah Teala'nın e, ta, yaratığı olan biz yaratığız yani hani yaratık kelimesini insan için kullanmayız pek ama hani durumumuzu izah etmek için söylüyorum Allah Teala'nın yaratığı olan bir varlığa verdiği özgürlüğü arkadaşlar biz yönettiğimiz, idare ettiğimiz insanlara vermiyoruz ya öyle bir tanrısal şey görüyoruz ki kendimizde öyle bir e, zorbalık öyle bir kudret vehmediyoruz ki kendimizde yani özgür bıraktığımızda e, onu e, bizi seçmeyeceği korkusu bizim yolumuzu seçmeyeceği korkusu halbuki e, acaba öyle bir zorunluluğumuz var mı yani e, şey yapıyoruz baskı yapıyoruz baskı arkadaşlar insanı mümin yapmaz münafık yapar. Baskı insanı mümin yapmaz, münafık yapar. Ama şunu da söylemiyorum, her anne babanın, her öğretmenin, her yetişkinin tabii ki eğitme zor görevi vardır. Eğitim de kurallarla olur. Onu kabul ediyoruz, yani o kuralları uygulayacağız sonuçta. Ama hani e, yani çocuğunuz mesela okumak istemiyorsa ne yapacaksınız? Anlatabiliyor muyum yani? Veyahut da bir şey yapmak istemiyorsa. yapabileceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Allah onların kalplerine güzeli ve doğruyu her zaman ilham etsin. Bizim gücümüze, kudretimize, bizim onların üzerindeki otoritenize bırakmasın. İşte şeytanla Adem'in farkı burasıdır. Adem alçak bir... Bakın tevbe etmek alçak gönüllü insan varlıkların yapabileceği bir şeydir arkadaşlar. olduğu içerisinde hatasını kabul etmek, tevbe etmek Adem'in yoludur. Ama bu hatayı kabul etmeyi sadece Allah'a karşı değil arkadaşlar birbirimize karşı da yapmalıyız. Birbirimiz çünkü yani şurasını da düşünün. Allah Teala e, ya ait hakların affedilme ihtimali bir kulun beni affetme ihtimalinden daha fazladır. Bu insanlar yani affetme konusunda çok cimridir. Ve affetmezlerse yandık yani. Eğer bizim eğer değil, hepimizin üzerinde insanların hakları vardır. Kul hakkı üzerinde kul hakkı olmayan hiç kimse yoktur arkadaşlar. Daha dünyaya gelir gelmez başlıyor kul hakkı ve dolayısıyla o insanlar eğer bize haklarını affetmezler, helal etmezlerse bizim yaptığımız iyilikler falan onları ödemez. O bakımdan insanlarla da helalleşmek, insanlardan da af dileyebilmek, insanlarla da Efendim o zora sokmamak, yokuşa sokmamak ilişkileri bu 37. ayetten gerçekten öğrenmemiz gereken e, çok çok mesajlar var. Elmalı Hamdi yazır e, bizden demeyip Rabbinden demesini e, yani üçüncü tekil şahısa dönüştürdü. Yani şimdi şu ana kadar Adem'le konuşuyordu Allah Teala kıssanın başından itibaren. Fakat şimdi Adem işte e, şeytana uydu, cennetten çıktı ve Rabbinden af diledi. Rab, e, konuşan ama sensin, niye Rabbinden diyorsun? Diyor ki elmanlı hamd yazır, hubud emriyle beraber, hubud düşüş, cennetten dünyaya düşüş, Adem mevkii hitaptan mevki gıyaba tenezzül etmiştir, inmiştir. Yani artık hitap makamında değildir, efendim. Üçüncü tekil şahıstan bahsediyor allah Teala. Hani biz deriz ya yanımızda duruyor mesela biri bazıları şöyle söylüyor falan deriz ya yani sen söylüyorsun demeyiz de onun gibi. Fakat zelle o işlediği hata yani henüz tabiat haline gelmemiştir Hazreti Adem'de. Ne zaman tabiat haline gelir hatalar arkadaşlar? Çok basit. Bak cevabı veriyorum. Tekrarlar suretiyle. Tekrarlandıkça Kişide tabiat haline gelir. Bu yüzden alışkanlıklar insanda ikinci bir fıtrat meydana getirir arkadaşlar. Bunu da Elm Allah Hamdi Yazır Bakara suresinin hemen başında e onların kalpleri mühürlüdür ifadesinin Kur'an'da ilk geçtiği yer hemen başlarda efendim kaçıncı ayette e yedinci ayette. Bakara suresinin 7. ayetinde kalplerin mühürlenmesinden bahsederken oranın tefsirinde bunu uzun uzun anlatır. İnsan alışkanlıklar suretiyle kendisine ikinci bir fıtrat yaratır, ilk fıtratı kaybeder. Bu yüzden hata tekrarlandıkça fıtrat haline dönüşür. Dolayısıyla bu zelle Hz. Adem'de fıtrat haline, tabiat haline gelmediği için o temel fıtrat, Adem'i ne yaptı? Rabbine tevbe etmeye yöneltti. Nasıl yöneltir arkadaşlar? Bunu siz de bilirsiniz. İçiniz sızlar. Ya arasam mı ya? Yanlış yaptım. Biraz sert konuştum filan. Ya da görüştüğümüzde ben bunu bir helallik isteyeyim veya bir telafi edeyim. Yani içinizde vicdan böyle sızlar. Eğer o vicdana kulak vermezseniz arkadaşlar vicdan giderek sesini kısar. Kulak vermeniz gerekir. Fıtratı Adem'den yani bu fıtratını koruduğu için ilim ve esma kuvvetleri nez olunmadı diyor Elmanlı Hamdi Hazir. Yani kaldırılmadı. Neticede saadet-i insaniye yani insanın mutluluğu, bu kendisine tabiat edinmemek için, günahları kendisine fıtrat haline getirmemek için daima tevbe ve istiğfar üzere bulunmaktadır diyor. Tevbe ve istiğfar e, de demişken, Efendim seyyid istifar İstiğfar duasının e, kıymetini de bir kez daha hatırlatalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun sabah akşam okunmasını tavsiye ediyor arkadaşlar. Tabii ki manasını bilin, ne söylediğinizi bilin. Çok çok kıymetli. Bir defa insana bu sürekli tevbe e, şunu hatırlatıyor. Yani günahsız değilsin, hatasız değilsin. Kim bilir farkında olmadığın nice günahların var diye böyle hatırlatmış oluyor. İnsanı meyyus edecek olan şey, meyyus yani Allah'ın rahmetinden ümidini kestirecek, insanın artık hani düzelmez bu diyeceğimiz şey, bir farz vaki olan bir günah değildir. Yani olur ya insan hata eder, kayar, gaflet eder, bir anlık nefsine uyar, şeytana uyar, bu insanı meyus etmez Allah'ın rahmetinden ümidini kestirmez yani rahmet kapılarını kapatmaz günahta ısrar etmek ve tevbeyi unutarak şeytana ittibayı şeytana uymayı tabiat edinmektir işte asıl insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran budur çünkü şeytan Allah'ın rahmetinden kovulmuştur sen onun arkasına takılırsan Allah korusun sen de o rahmetten kovulanlardan olursun peki efendim Dünyaya indi de ne oldu? İşte orada bir iki ayet daha var. Onları da bir dahaki sefere e, konuşacağız demektir bu. E, ama bu sefer kendimizi açtık yani iki ayet <gülüyor> okuduk. E, Meridyen Gence teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar. E, cümlemizi Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in e, bütün peygamberlerin yolunda ayaklarımızı sabit kılsın. Ne zaman o yoldan şaşarsak bize o yolu tekrar ayan beyan gösterecek, girdiğimiz yanlış yolun yanlışlığına ayan beyan gösterecek salih, sadık dostlar nasip etsin arkadaşlar. Hayırlı akşamlar hepinize.